يا حبيبي الذي جرجى شفاجولي كل هبل منا الاوالم قدحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيقي واعتصامي الا بالله قد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل Sallu ala tabi bi Muhammed. Allahum salli alayhi sallim. Sallu ala şefiii Muhammed. Allahum salli alayhi sallim. Allahum salli alayhi sallim. Allahum salli alayhi sallim. A'udhu billahi s-semii al-alimi min as-shaytani r-rajim. Rabbe a'udhu bica min namazat ala ma min فقد آتينا لإبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما صدق الله العظيم الله منفعنا بالقرآن العظيم بارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنا تكون بالحي القيوم الذي لا متبذة دفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Bizleri bu mübarek Muharrem-i Şerif ayında Aşura gecesinin gününün önünde böyle bir ilim meclisinde toplayan Allah'ımıza hamd ve senalar olsun. Allah Teala hazretleri "Men seleke't tarıka yeltemisu fi ilmen bi ilal ilim yoluna giren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 Bunlar bizim dünyamıza ahiretimize yarayacak şeyler değil ve güzel İslam'dan değil. Min İslam mer terku yani. Kişinin güzel Müslüman olduğunun nişanı nedir? Dünyasına ahiretine yaramayan şeyleri bırakmasıdır. Alametu aradillahi <gülüyor> abdi yani hadis-i şerifte Allah'ın bir kulundan yüz çevirdiğinin alameti nedir? Allah cümlemizi muhafaza etsin. Allah kimi kullarına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 Ama Allah Teala hilelerini bozmaya kadirdir inşallah. Ve mekaru ve Allah. Onlar hile yaptıysa Allah da karşılığını çoktan hazırladı. Allah Teala'nı geçemezler. Celle şaniü celle. La yahsabannallazina keferu sabqu. Kafirler sanmasınlar ki beni geçtiler. Beni geçecekler. Onların çok istihbarat teşkilatı vardır. siyahi vardır, Mossad'ı vardır, ajanları vardır. Uydu'dan gözetimleri vardır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 Kafirden ne beklenmez? Vefa da beklenmez. İlim de beklenmez. Çünkü Allah'ı inkar ediyor adam. Kendisini yaradan yediren içiren Allah'ın aleyhine konuşuyor. Bu adam tabi peygamberin de haline konuşuyor. Senin benim aleyhine de konuşuyor. Musa aleyhisselam dedi ki ya Rabbi bu kulların benim çok aleyhine dedikodu yapıyorlar. Bunların ağzını durdur dedi. E şimdi hocanın aleyhine konuşuyorlar.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 Ha bütün me mesele Büyük İsrail projesidir. Tabii ki Hristiyanlara da yutturmuşlar, uyutturmuşlar. Siz İsa gelmesini istemiyor musunuz? İstiyorsunuz. E Büyük İsrail kurulmadan gelmeyecek. Bize burayı kurdurun. İsa Aleyhisselam gelsin. Başınızın üstüne yeri olsun. Demişlerdir. Bütün Amerika'da buna inanmıştır. Bazı kiliseler buna inanmış. Yönetimler onların elinde. Şu anda diyorlar ki biz İsrail'e Büyük Devlet'i kurduralım. İsa gelsin kurtulalım. Akla bak. Mantığa bak.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 Müslümanları çok kıskanırlar ama üç şeyden fazla hiçbir şeyde kıskanmazlar. Bu üç şey nedir? Raddisselam, esselamu deyip dedikleri zaman peşine ve aleykumu selam demelerine çatlarlar. O zaman İslam geldiğinde Medine'nin etrafında Yahudi kabileleri vardı. Kurayzaoğulları, Nadıroğulları. Bütün bunlar tabi Müslümanların çarşılarında, pazarlarında dolaşıyorlardı. Medine çarşılarında bunların esnafları vardı. Komşuları vardı Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Müslümanlara bu selamı Allah verdi ya.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 ama sorsan ne dedin lan sen gel bakayım buraya desen Yahudi. De. Esselamu aleyküm dedim. E sen kıvırttın herhalde. Kayıt da yok ki inceleyelim tabii. <gülüyor> yok ya siz yanlış anlattınız falan. Ama bunu Allah'a yutturabilir misin? Mevlana vurdu ve idaa kauke hayyuke bimalin yuhayyuke bihi Allah. Ve yekuluna fihum lela yuadibunallahu ma naqul. Hasbuhum cehenneme yasluhunha. Sana geliyorlar diyor. Ben sana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 Kaldırdılar. Gidiyorsun, araba selam veriyorsun, Arap sana İngilizce konuşmaya başlıyor. Ulan ne utanmaz adamsın sen? Ben Arapça konuşuyorum, senle sen benimle İngilizce konuşuyorsun. Sen Arap değil misin? Araplığından mı utanıyorsun ya? Kur'an Arapçadır, İslam, efendim, Resulullah Arap'tır sallallahu aleyhi ve sellem. Sen övüne övüne Arapça konuşman lazımken, öyle Araplar vardır. Bugün İngilizce konuşur ve Arapça konuşmuyor. Ha? Çünkü emperyalizm onu o hale getirmiştir. Kültürü yozlaştırmıştır. Selamı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 Selam hakkında bizim Risalemiz vardır tabii. Onu okumanız lazım. Çok ilimler var Selam'la ilgili. Şimdi vaktimiz yok. Ondan sonra nedir? Ve saffikum halfe imamikum İmamın arkasında namazda durup saf duruyorsunuz ya Yahudiler buna da çatlarlar. Çünkü hakikaten cemaat şuuru nedir? İslam birliğidir. Şu anda hiçbir batıl dinde İslam'daki birlik ve beraberlik yoktur. İmamla birlikte hareket hiçbir dinde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 Mihriman Sultan Camisi kapıdaki sabah namazında doluyken, şu an İstanbul nüfusu 15 milyonken camilerde sabah namazında cemaat diye bir şey yoktur. Çünkü safları bozmuşlardır. Eğle namazında da yoktur. Öğlende çok mudur sanki yani? Öğlende saf mı kalmış? Bir cumalardaki saflar tabii onu da bozmak için uğraşıyorlar. Şimdi karı erkek beraber karıştırmışlar. Aynı saflara koymuşlar. karların başına açmışlar. Cuma'ya başlatmışlar bir şeyler. İslam'ı sulandırma, ılımlı İslam politikaları. E bir türlü çözecekler bu işi. Allah müsaade etmeyecek inşallah. Ve قَوْلِكُمْ خَلْفَ ve فِي الْمَكْتُوبَةِ Amin Bir de o farz namazda ne yapıyorsunuz? Farz namazda imam Balin, Ama onun çıkacak bak. İmamın bitirmeden amin derseniz karavanaya gidersiniz. Çünkü Resulullah diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem imam velallalin dediğinde fekulü amin. Siz amin deyin feinnüm men vafeke teyminü temin el melâike hufire lehum atikat tam o anda melekler de cemaatta hazırdır. Melekler de amin diyorlar. Kimin amini? Meleklerin aminine denk gelirse o kişinin geçmiş günahları sıfır olur diyor. Ya bu beş vakit namazda farzda imamın arkasında tabi açık namazda gizli namazda da bu imkan yoktur. Gizli namazda nasıl duyacaksın imamın Velallah halini duysan da amin denmez. Yani yakın olsan da duysan da amin denmez. Ancak açık namazda bu vardır. Buhari hadis-i şerifidir bu. Ha senin amininle, meleklerin amini denk gelirse ama şimdi bizim millet imam dağıyı da çekmesi lazım. Üç elif, dört elif miktarı tabii. İmam ba derken adam amini patlatıyor zaten karavana. O karavanaya gidiyor. İmamın nununu duyacak. Lin nun, Sonu nun, nun harfi bitecek ki imamın bitirdi olsun.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 Ben onlara büyük saltanat vermedim mi? Verdim. Süleyman Aleyhisselam'a kaç hanım verdi? 100 tane nikahlısı vardı, 200 tane cariyesi vardı. Davud Aleyhisselam'a kaç tane verdim? 300 nikahlısı vardı, 700 cariyesi vardı, 1000. Dünyanın tek hükümdarı Hazreti Süleyman değil miydi? Onlara o kadar saltanat vermedim mi? Alemlere rahmet gönderdiğim en büyük peygamberim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem birkaç hanımla nikahlandı. Bunları da ben helal ettim.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 Asla nefsine uyan bir insan değildir sallallahu aleyhi ve sellem. Her işi Allah'ın vahyiyle desteklenmiştir. Senin nasıl şeytan yanından ayrılmıyor, onu da Cibril yanından ayrılmıyor. E sen nasıl onu, onu eziyet edersin? Nasıl onu kıskandırsın haline konuşursun? İşte bu haset, bu kıskançlık, Allah muhafaza bizi dinimizden edecek kadar ileri gidiyorlar. Haseden min indi enfusihim. Allah Teala buyuruyor ki velacale yuqatilunukum yudlar Hristiyanlar devamlı sizinle savaşacak ve çarpışacak hatta ruddukum an dinikum dininizden sizi döndürünceye kadar istita. U. Ellerinden gelirse sizi kavretmeden bırakmayacaklar diyor. Haseden min inde kıskançlıklarından, azgınlıklarından min ba'd mate hak halbuki kendileri de biliyorlar ki hak din ancak İslam'dır ve kitap Kur'an'dır. Ama bile bile kıskançlık adama bile bile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 yapamıyor ne tarafa doğru Feli ve Cgeşveil haram yönünü yüzünü mescidi haram tarafına döndür diyor Kur'an İstikli kıble namazın şartlarındandır kıbleyi buluyoruz Kabe'nin önünde olanlar Kabe'ye doğru halka oluyorlar böyle biraz şöyle gitse böyle gider Kabe Kabeyi taşar namaz olmaz orada daha zor tutturmak Çünkü yakındır yakında hedef zordur. İlla aynını tutturacaksın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 İz qarrə ma qurbanan fa tuqbill min ahdihi Sen ben öldürürsen de dedi Habil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 Hocalar, bu vaz edenler, aşır okuyanlar böyle birbirini yapmayın ya. Yapmayın ya. Herkes birbirini takdir etsin, tebrik etsin. Ha inne sabrake qatiluh. Ennar ta'kulu nefsaha illem lam tecid ma ta'kulu." Haset edenin kıskancın diyor, kıskançlığına sabret. Neden? Senin sabrın onu öldürür diyor. Ne gibi ateş yiyecek odun bulamazsa kendini yiyip öldürür diyor.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 Bir de uğursuzlanma. Bazı şeylerden her insanın içine bir uğursuzlanma gelir. Kıla ya ve ma yunci minhünne. Bunlardan nasıl kurtulacağız dediler. kainat Efendisi ilaç reçete yazıyor. <gülüyor> Sallallahu aleyhi ve sellem. İdâ hâsette felâ Kıskanma demiyorum sana diyor. <gülüyor> bak bak bak. Çünkü neden? Duramazsın. Yaratılışında var. Ama sana diyorum ki, kıskanırsan, bu kıskançlığın kalbinde kalsın. Dışına vurma. Dışına vurduğun anda günaha girersin. Çünkü ya gıybettir, ya dedikodudur, ya iftiradır, ya suizandır, kötü düşüncedir. İlla dışına vurdu mu günah olur. Ama kalbinden günah olur mu? Bir kalbinde elimde değil. Bu adamı kıskanıyorum. Elimde değil. Ha elinde değilse kalbinde kalsın. Ha buna günah verme Ama dışarı çıktı mı Allah Teala kul euzu bi rabbil felak Sabahın Rabbine sığınırım söyle Min şerrima halak Yarattığı bütün zararlı şeylerin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım. Ha. Ve min şerri ghasikin min fil min hasidin kıskancın şerrinden sığınırım. Ama hangi kıskanç? Adam kıskanıyor ama kendi kendini yiyor, onun bana bir zararı yok ki. Yesin kendini. Ama ida hased o ida hased ne demek?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 bu şekilde olursa bu şerlerden kurtulursunuz. Yoksa kimse ben de kıskançlık yok diyemez. İnsansa illaki vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımların arasında vardı. Annelerimiz neler çektir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Kıskançlık olur. Kumalıkları olur. Kumalıklarda kıskançlıklar olur. E dünya ve ahiret illah Dünya ile ahiret ne gibidir diyor? İki kuma gibidir. Yındab <gülüyor> Biri memnun olursa öbürü memnun olmaz. Mümkün müdür ikisini birden razı etmek? İşte ile ahireti de cem etmek meselesi de aynıdır. İlla birinden fedakarlık edeceksin. Bunun gibi. Yani yok bende demenin manası yok. Ama tedaviye bakalım. Ebu Hureyre'den rivat eden hadisinde sallallahu aleyhi ve sellem. Birbirinize kızgınlık göstermeyin. Ve la tedaberu. Müslümanlar birbirine sırt dönmeyin. Yönelin. Ve la tehasedu. Haset etmeyin, birbirinizi kıskanmayın ve kunu ibadallahi ihvan. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Allah bize İslam kardeşliği versin. İslam kardeşi etti bize ama öyle değiliz. O ahlaka sahip değiliz. Allah yaratsın fazlû keremiyle. Bu kalplerimizi tedavi etsin Allah Teala. Zikirle, fikirle, rabıtayla, murakabeyle, tezkiyeyle, tasfiyeyle arındırsın, paklasın, aklasın, dostları gibi bir kalbe sahip kılsın Allah. Yeme la enfa'u malun ve la illa kalbin salim. Bir gün gelecek ölüm günümüz Allah aasan etsin. Ne mal fayda verecek, ne erkek evlat ta erkek evladın yaramadığı yerde kız evlad hiç devreye giremez. Ancak Allah'a kalbi selimle gelenler bir fayda görecek. Kalbi selim nedir? Allah'a bir kalp getireceksin kardeşim. Kin yok, nefret yok, haset yok, fesat yok.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 Eğer onu sünneti işte benim sünnetimi tutan beni sevdiğini göstermiş olur. Lafla peygamber sevilmez. Ne kadar seviyorsun? Canım kadar. Numara yapma. Bak bu numaralar yutulmaz. Bu laflar ispat ister. Bu peygamberi canımdan çok seviyorum diyenler bunu ispat edemezlerse sahtekar olurlar Allah indinde. Allah yalancılıktan muhafaza Canımdan E canından çok seviyorsan sünnetimi yaşayan beni sevmiş olur. Hemen Rabbini kani meyveli cennet, beni seven de cennette benimle beraber komşu olur. Allah cümlemize komşuluğu nasip et. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu itibarla Resulullah'ın vasiyetini tutalım. Ya anne size amil tebliğ ve hafızta vasiyeti. Bu sözlerimi tut, vasiyetimi koru. Felakus şeyin Rabbinle kiminle mevdi? İşte beni dinlersen diyor, en çok ölümü seversin. Niye? Çünkü Allah'a kalbi selimle gideceğin için hazırlıklı olduğun için ezza aleihi şimdi kapıdan gelse var mı gönüllü dese ben dersin. Çünkü ölüm bir köprüdür. Dostu dosta kavuşturur. Elmevetü cisrun yuslu habib lel habib elmebtu'hfetü'l <gülüyor> mümin ölüm müminin ikramiyesidir. Bak hepiniz çalışıyorsunuz. İş yerlerinde ikramiye ne kadar tatlı hoş oluyor. Kim ikramiyeyi almayayım diyen olmuyor. İşte ölümü de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 Ya ne yapın? Ya Rabbi bana da ver deyin. Ben zengin Allah'ım size de verebilirim. Ondan almama bir yok. Ama ondaki kalsın sana da vereyim mi dese adam diyor ki yok. Bana da verme ondakini de al. Ama böyle bir şey yok ki ya. لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِنْ مَكْتَسَبُ nisai نَصِيبٌ مِنْ مَكْتَسَبُ Kadınların da kazandıkları amellerden Ecri sevabı var. Erkeklerin de ecri sevabı var.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 Allah hasip etsin. Oruçluk tutarsanız inşallah. Ne gündür aşure günü? Efendim, Perşembe günü. Dokuzunda tutun. Yani çarşambayı, perşembeyi beraber tutuyorsunuz. Veyahut da perşembeyle cumayı beraber tutuyorsunuz. Tek gün olarak e, tutmayın. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bir daha sene inşallah yaşarsak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 çünkü bir insan çok kazanıp da koruyamadıktan sonra az kazanıp korusa daha karlı olur. Değil mi? Bu bir mantıktır, mukassettir. Hepiniz bunu düşünebilirsiniz. Şimdi bir kısa anlatıyorum size. Bunlar çok büyük ibret alırsınız. İnşallah Hz. Nesif Nivalik radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın yanında oturuyorduk. Sallallahu aleyhi ve sellem. Buyurdu ki durup dururken يَطَّلُوا عَلَيْكُمُ an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 İmam Ahmed müstette rivayet ediyor Ahmed bin Hanbel. İmam-ı Nesai Süneni Kübra'da bir meşhur Nesai var. kütüb Sitte 6 kitabına o değil. Aynı Nesai'nin Süneni Kübrası var. Başka bir kitabı. Onda da rivayet ediyor. Adam girdi diyor. Böyle bir adam takunyası elinde, sol elinde, sakandak su damlıyor. Oturdu, selam verdi, oturdu. Sohbet bitti, dağıldık. Ertesi gün yine oldu. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Böyle bir adam cennet elinden sinyasa girecek. Yine aynı adam geldi. Aynı şekilde geldi. Üçüncü gün oldu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yine buydu cennet elinden bir adam gelecek. Aynı tarifi yaptı. Aynı sıfatla geldi. Resulullah kalktı sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah ibn Amr ibn As. Meşhur sahabe, uyanık sahabe çok. Ya, ya dedi.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 Şimdi dedi sağa sola dönerken yatakta uyku arası diyor allah Ekber, La ilahe illallah diye zikirle dönüyor. Bu tarafa dönerken yine La ilahe illallah, Allah-u Ekber, Sübhanallah zikirle dönüyor Allah. Bu çok acayip bir şeydir. Gece uyku arasında bir adam zikredebiliyorsa zikir onun içine işlemiş demek. Çünkü bir insanın fikri neyse zikri odur. Hele ki uyku arasındaki sayıklamalarda ne sayıklıyorsa o çok önemlidir. Bir insan hakikaten La ilahe illallah sayıklıyorsa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 İşte, Abdullah İbr-i dedi, benim yapamayacağım ameli söyledi. Bir Müslümana kötü düşünmeyeceksin. Sen ona hüsnü besliyorsun ki, demek ki bu adamları güzel düşünüyorsun, doğru konuşuyorlar düşünüyorsun ki inanıyorsun. Bunların yalancı olduklarına bilsen inanır mısın? Evet. Halbuki bir Müslümana inanmak, ona hüsnü bulunmak çok daha senin işin. Ve biz Müslüman kardeşlerimize zaten hakkımızı helal ettik tabii de.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 ya Rabbi buradan dağılmadan cümlemizi, şu günah yüklerimizi sırtımızdan kaldır Ya Rabbi. Bizi kuş gibi hafif, günahsız olarak buradan çıkart Ya Rabbi. İlim meclisine geldiniz, bu kadar milletin sinemalara gittiği bir günde siz geldiniz Allah'ın dinini dinlediniz, af olarak çıkın, günahlarınızı da sevaba çevirdim nidasını bize, duyur Ya Rabbi. Meleklerle bizi karşıla Ya Rabbi, bizi uğurla Ya Rabbi. Sen faz bizi bütün eşrarın şerrinden muhafaza ile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 İşsizlere hayırlı işler nasip eyle, eşsizlere hayırlı işler nasip eyle. Asker polisimiz bizi korduklar gibi sen de muhafaza eyle. İç savaştan, dış savaştan memleketimizi muhafaza eyle. İşgal altına kalmaktan mesul-u mahfuz eyle. Beklenen zelceleyi durduruyor Ya Rabbi. Sen bu gazı yavaş yavaş çıkartır Ya Rabbi. Birden sallatma Ya Rabbi İstanbul'umuzu muhafaza eyle Ya Rabbi. Bu kadar evler ocaklar Sabi Sübyan hürmetine, günahsız yavrular hürmetine muhafaza eyle Ya Rabbi.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 İslam alemini bu zilletten kurtar ya Rabbi. Bu işgallerden kurtar ya Rabbi. Bu Yahudi Hristiyan ittifakını iptal ile ya Rabbi. Ay. Birliklerini dirliklerini iptal ile İslam'ın aleyhine kurulan ile hüdde aleri başlarına makus Bu vatanı da ya Rabbi sen fazl-ı keremiyle İslam vatanı olarak ibadetle, taatla, emniyetle, hürriyetle daim eyle ya Rabbi. Kur'an'da sünnette birleştir ya Rabbi. Ay. Amin diyendilleri cehennem ateşten azade ile ya Rabbi. Ay. Sen fazl-ı keremiyle ya Rabbi cümlemizin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 فَاَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ اِلَّا شَرَفِ رُّٰهِ النَّب۪ي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ وَتَعَلَى عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَالِهِ وَاصْحَابِهِ وَشَاخِنَهَا كَافَةً وَلَا رُّٰهِ رُّٰهُ رُحْنَهَا اَفَنْدُ بَعَامُزْ خَاصَانَ وَلَا رُّٰهِ اَمْوَاتِ نَا مَوَاتِ